Bölüm 87. Alışılan iyiliklere devam etmek. Gerçek şu ki insanlar kendilerindeki özellikleri değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. 13 Rahat 11. Ve ipini sağlamca iyice büküp yaptıktan sonra onu söküp bozan kadın gibi olmayın.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 onlara etmedik fakat Allah rızası kazanmak için bunu ortaya çıkarıp yaptılar lakin buna da gereği gibi uymadılar 57 hadit 27 hadis 692 Abdullah İbn Amr İbn As Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem